Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu aleyhi Değerli dostlar Aziz kardeşler Huzur Her insanın Arzusudur Her insan Huzurlu olmak ister Çünkü insan Etten Kemikten Sudan müteşekkil bir hayat yaşıyor insan dinlenmek içini rahatlatmak sıkıntılarından uzak bir an yaşamak ister her gün her hafta ömrünün sonuna kadar ben huzura muhtaç değilim diyen bir insan olamaz. Hepimiz takdir ederiz ki huzur marketten sipariş edilebilen, çarşıdan alınabilen bir tüketim malzemesi değildir. Huzur insanın iç aleminde kalp dünyasında gerçekleşen bir ihtiyaçtır. Bu nedenle insanın huzur bulana kadar arayışı devam eder. Huzur bulamadığı zamanda insan ne kendisi için ne de çevresi için huzurlu birisi değildir dertlidir dert üretir yaşadığımız çağda insanoğlunun yüz sene önce bile hayal edemeyeceği kadar hayal gücünle bile tasavvur edemeyeceği kadar çok büyük imkanlar insanoğlunun önüne konmuştur ama bu büyük imkanların içinde insanoğlu bugünkü kadar da stresli sıkıntılı ve huzursuz bir hayat yaşamamıştır hiç sanki ne kadar rahatlık gelirse o kadar huzursuzluk geldi gibi bir hayat yaşıyoruz. Bunun için bugün, cebimizdeki para kadar, belki de cebimizdeki paradan çok, huzura, rahata, kalp, dinlenmişliğine, ihtiyacımız olan bir zamandayız. Aziz kardeşler, Değerli dostlar, huzurun kaynağı okullar ve camiler değildir. Elbette iş yerleri de değildir. İş yerleri yorulma yerleridir. Okullarda iş yeri gibi olduğu için okul da yorucudur. Camide de bir iş olduğu için de yorucudur. Bakmayın siz ihtiyarlar, emeklilikten sonra gündelik iş sayısı azaldığı için bir tür dinlendiklerini zannettikleri camileri kendilerine teselli kaynağı olarak gördüklerine bakmayınız. İnsan betonla, ağaçla, çiçekle huzur bulmaz, avunur, teselli olur. Çiçekler avuntudur, solar çünkü. Sen onu koklarsın, çiçek seni hiçbir zaman koklamaz. Seni koklamayan şey zevk vermez. Caminin minaresi, caminin görüntüsü, ibadet atmosferi açısından mukaddestir, değerlidir. Ama namaz 24 saat değil. Günde beş defa ve onar dakikalık hayat 24 saat sürüyor. 24 saatlik hayatın günde bir saati bulmayacak bölümünü huzurlu geçirerek tamamına yayamayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Okullar ancak paranın, maddiyatın bize verdiği Huzur kadar huzur verebilirler Para da insana çiçek gibi geçici bir teselli verir Para da insanı bir süre avutur Okul da öyledir Eğitim de öyledir Eğitim bir ihtiyaçtır Kültürün bilginin ihtiyacıdır Ama huzurun teminatı değildir Evet huzuru kullanma kılavuzu olarak da biz okuldan camiden istifade ediyoruz. Temeli oradan alıyoruz ama huzurun pratiği ne camidir ne okuldur ne iş yeridir sadece herkesin evidir. Bir insanın huzuru ve iç mutluluğu evi kadardır. Çünkü Kur'an, kitabımız olan Kur'an bize hayatın sıkıntılarına karşı huzur kaynağı olarak yuvalarımızı, yuvalarımızdaki eşlerimizi göstermiştir. Şu dünyada her şey yorucu, eş dinlendiricidir. Her şey sıkıntılıdır Senden bekler sadece Çiçek de olsa Çiçek de sularsan sana güzel görünür Üç gün sulamasan senin yüzüne bakmaz Ama Allah eşleri birbirlerinin huzur kaynağı olarak yarattığından insanın gerçek mutlu olacağı yer ve kalbimizin aradığını bulacağı yer evlerimizdir insan evinin yerine yani huzurun kaynağı olan evin yerine ne koyarsa koysun hiçbir şekilde evinin boşluğunu dolduramaz dolduramıyor da nitekim filan modern şehire filan tatil kasabasına 365 gün gidecek halin yok ya, tatil dediğin sınırlı bir zaman için. Tatil de geçici bir aspirin tedavisi yapsa da kendi başına da derttir zaten. İnsanın Kur'an'ın gösterdiği, kitabımız Kur'an'ın önümüze koyduğu huzur reçetesi ve huzur kaynağı yuvalarıdır kardeşler. Bu kanundur. Kanun kaynağımız da kitabımız Kur'an'dır. Allah liteskunu ileyha rahatlayın, huzur bulun diye sizin için eşler yarattık diyor Kur'an'da. Mesela Kur'an namazı bu kadar büyük bir ibadet gösterdiği halde huzur bulun camilere gidin huzur bulun demiyor evlenin yuva kurun yuvanızda huzurlu olun diyor çünkü ibadet de beraberinde külfet getirerek yapılabiliyor ancak ibadet de yorucudur İnsanın yüzde yüz topraklama yapabildiği tabii kimliğiyle yaşayabildiği yer pijamalarıyla gündelik kıyafetleri dışında huzurlu ve serbest bulunabildiği yerdir o da evidir sadece baba anne çocuklar ve ailenin birey diğer bireylerinin cenneti dünyada evdir evin dışında dünyada park olur Bahçe olur, otel olur, dinlenme tesisi olur, lokanta olur, restoran olur, motel olur. Ama cennet evden başka hiçbir yer olmaz. Hepsi muhakkat istasyonlar gibidirler. Yol esnasında arabana yakıt almak için benzinciye uğradığın gibi, yılda bir hafta filan tatil köyünde dinlenebilirsin dönerken daha yolda yorgunluktan egzamaların seni basar gene kaplıcaya da gitsem böyle tatil göğüne de gitsem böyle varsa yoksa insanın huzur kaynağı çatısı damlayan penceresinden içeri içeri rüzgar giren bir yer bile olsa senin evindir kiralık bile olsa ev kiracı olarak otursam bile kendi mülkün olan otelden çok daha huzurlu ve rahat bir yerdir ev. Müslümanca böyle düşünüyoruz biz. Evlerimizi biz bu şekilde sahipleniyoruz. Bunun için bunun için peygamberime benim insanlık çok kötü bir zamana gelirse bana ne tavsiye edersin? Hani sokaklar bozulursa, sistem çökerse, insanlık perişan bir durum alırsa ben ne yapayım ya Resulallah diye soran birisine verdiği cevap şu anlattığım kanunun dayanağıdır. Ne buyuruyor ona? Evinin kıymetini bil diyor. Dünya çöküyor ne edeyim ben diyene evinin kıymetini bil diyor. Dünya koptu, yıkılıyor. İsrafil sura üfürdü diyene de ne demişti? Elinde bir fidan varsa onu dikiversen demişti. Yıkılan dünyada fidan dikmek hangi mesajı veriyorsa Müslümana? Hangi umut yüküyle bu okyanusta yelken açmayı sana tavsiye ediyorsa aynı şekilde Müslüman sokaklar bir çare alırsam ben, çarşılara hakim olamazsam, ne edeyim ya Rasulullah diye soran birisine kurtuluş, huzur ve rahatlık kaynağı olarak evinin kıymetini bil diyor. Müslüman camiden çok eve muhtaçtır. Biz camilerimiz olmasa da meydanlarda namaz kılarız. Okullarımız olmasa Çadırlarda ders görürüz. Ama evsiz hayat tabii bir hayat değildir. Evsiz hayatın adı göçebe hayattır. Tabii hayat insanın bir fidan gibi neşvune ma bulacağı, gelişeceği ve insan onuruyla yaşayacağı yer evdir. Bunun için kardeşler kanun olarak şunu bileceğiz ki biz evlerimizi mukaddes görmek zorundayız eğer derdimiz insan olmaksa derdimiz Allah'ın iyi kulu olmaksa camilerden önce eve muhtacız okullardan önce eve muhtaçız. çünkü okullar toplum için ihtiyaç duyulan yerlerdir ve insana belli bir yaşa kadar hizmet veren yerlerdir camiler de belli zamanlarda belli insanlara hizmet veren yerlerdir ama evler toprağa düşen yağmur gibidir bebekliğinden önce henüz dünyaya gelmeden insan ev sahibi oluyor anasının evinin evinde duruyor insan her dokuz ay rahimde kalışımız bir evde kalışımızdır henüz dünyanın güneşini görmeden bir evin misafiriyiz biz daha cami görmemize okul görmemize yıllar varken bir evin çatısı altında bulunduk bunun için biz evlerimizi insan olmanın müslüman olmanın Olmazsa eğer Olmaz şartlarından Görmek zorundayız Ama Evin taşlarını Balkonunu Mutfağını kastetmiyorum Evdekilerin Oluşturduğu Yapıyı kastediyorum Anneyi babayı Kocayı ve kadını Kastediyorum ev budur Bu ev betondan da olsa Kerpiçten de olsa eğer huzuru tahakkuk ettiriyorsa o ev mübarektir. O ev cennete ulaştırma istasyonudur. Aksi takdirde biz evin orjinal yapısı olan kadını, erkeği ve çocukları çıkarıp da esasen evden olmayan mobilyayı ve insana hizmet adıyla üretilmiş olan ama insanın başına dertten başka bir şey getirmeyen gösterişi ev diye algılarsak o zaman huzur kaynağımız olduğu halde evler borç kaynağımız haline dönüşür o zaman biz huzurlu durmak için bir evde 20 sene sonra 20 sene taksit ödeme Saflığına yakalanmış oluruz Bu ne menem evdir ki Bu ne acayip evdir ki 20 sene ben onun için Borç riskiyle yaşadım 20 sene sonra da işe yaramadığı için Bir 20 sene daha borç ödetti bana Ben Huzurlu olsaydım Akşam geceyi cennette geçirir gibi geçirecek bir evim olsaydı da bir çınar ağacının altındaki bir çadır olsaydı burada esasen aslında bizim yegane huzur kaynağımız olan bize Allah'a gideceğimiz yolda mihmandarlık yapacak olan ve bize yol gösterecek huzur kaynağımız olacak olan evlerimizi evin erkeği evin kadını ve evin gülü olan çocuklardan müteşekkil değil de dolaptan perdeden pencereden boyadan halıdan paspastan kaptan çanaktan ibaret hale getirdiğimiz zaman o zaman ne oldu biliyor musunuz biz nikah masasında İmam Efendi'yi elimizi açtırdık Ya Rab bunlara Adem ile Havva'nın Muhabbetinden ver Hatice ile muhabbeti, Muhammed'in Muhabbetinden ver Fatıma ile Ali'nin Muhabbetinden ver diye Dua ettik Ama Fatıma'nın Evinde adı bile Duyulmamış insan sömüren cihazlarla Ve modernizasyon Ürünü olan Donanımla yüklü bir evde Bir entariyle gelin olmuş Fatıma'nın mutluluğunu aradık Hatice'nin servetini Allah'a vererek Elde ettiği huzuru Biz Allah'tan kırpıp Mobilyacılara yatırım yaparak elde etmeye çalıştık Böylece akşam gidip dinlendiğimiz sabahleyin de mücahit ruhu ile kalkıp sokaklara çıkacağımız evleri sadece hatırat olarak dinleyiverdik babalarımızın şimdi samanlık olarak bile kullanılmayacak evlerde 80-90 sene nasıl huzurlu mutlu bir hayat yaşadıklarını çözemez olduk çünkü onlar Mutluluğu kocasının dudaklarında Hanımının gülümseyen yanaklarında aradılar Biz ise mutluluğu fotoğraf albümlerinde Video arşivlerinde Penceremizin dışarıdan komşular tarafından Nasıl izlendiğine Evimizin betonuna bağladık Betondan merhamet bekledik Evimizdeki kap çanaktan Bize huzur ver Ey kutsal tencere Ey kutsal mutfak Beni donat verdik Ne beton bizi anladı Ne çelik çömlek bizi anladı Ne de perdeler duydu bizi Huzur kaynağımız Evlerimizdir Ama Ev derken Betonu kastetmiyorum Tül perdeyi kastetmiyorum ev dediğim şey Allah'ın huzur kaynağı olması için yarattığı hanım huzur kaynağı olması için yarattığı kocadır ve onlara Allah'ın cennetten getirip ihsan ettiği yavrularıdır bir araya geldiklerinde ilk gecenin mutluluğunu ilk gecenin heyecanını 30. senede bile hisseden o yuva cennette devam edecek yuvadır çünkü cennet filizlerini şu dünya hayatında o evde göstermiş demektir o ev her müslümanın cennette nasıl bir hayat yaşayacağının sinyallerinin alındığı bir evdir kardeşler ikinci kanun olarak da şu hakikati Zihnimize yerleştirelim Nasıl Allah Bizim için Huzur ve bereket Kaynağı olarak Evlerimizi Yani o evdeki temel Kişileri bize Kur'an'ında örnek Göstererek Sizin için huzur böyledir Dediyse Yani Allah bize huzur olarak Evi gösterdiyse herkes şunu bilmelidir ki insanı huzursuz etmek için çırpınıp duran şeytanın da insanı cehenneme yuvarlamak için en büyük yatırımı ev üzerindedir. O da ev taksitleri ödeyip duruyor. O da sen ne kadar evde huzurlu olayım. Eşim beni akşamı zor bekleyecek şekilde sevsin Ben de onu o şekilde seveyim Çocuğumu iki yaşındayken Kucağıma alıp Öpüp okşayıp yanaklarını bacaklarını öpüp ısırdığım gibi 18 yaşında tüyleri bitip tıraş olmaya başlayan bir delikanlı olduğunda da Yine kucağıma alıp öpüp okşayacak kadar seveyim o babacığım anacığım dediği zaman ben yavrucuğum dediğim zaman ballar damlasın yüzümden bu çocuk bir buçuk yaşındayken biz bunu yalıyorduk şimdi illallah ediyoruz demeyelim yavrularımızı böyle sevelim eşler birbirlerini böyle sevsin diye ne kadar Himmet edip gayret edip arzuluyorsak Allah da bunu bize ne kadar emrediyorsa Bu ne kadar büyük bir gerçekse Hepimiz adımız kadar soyadımız kadar Şimdi kendimizi yaşıyor gördüğümüz kadar Gerçek ve garanti olarak bilelim ki Şeytanın da Müslüman insan üzerindeki en büyük fesat yatırımı ev üzerindedir şeytanın bir fabrikada alıp vereceği yoktur camiyle de uğraşacak hali yoktur çünkü sen evinde harap olmuş kriz geçirmiş kalplerle beyinlerle sabah namazına gittikten sonra 40 rekat da sabah namazı kılabilirsin şeytan o namazın sana yararı olmayan tortu olduğunu bildiği için hiç rahatsız olmaz sen gece eşinle kavga et tartış o yatağın bir tarafına çekilsin sen öbür tarafına çekil iki yabancı gibi sabahlayın sen böyle sabahla ama git Kabe'de kıl zararı yok ondan hiç üzülmez o Kâbede kıl namazını Medine'de kıl ama sabaha kadar küstürün çünkü şeytan bizden önce de milyarlarca denek üzerinde tecrübe ettiği bir gerçeği çok iyi biliyor nedir o gerçek insan camiye de Okula da işe de evden gider evde mikrop kaptıktan sonra huzuru dağıldıktan sonra iş yerine gitsen elini makineye taktırırsın bindiğin arabada önündeki aracı görmez toslarsın, camide imama takılırsın çıkışta ayakkabını kaybedersin bela bir adam olursun sen camide Kabe'ye gitsen onun zencisi bunun uzun boylusuna takılırsın çünkü sen evden çıkarken huzursuzluk mikrobuyla çıktın sana bir kadın bir kadın git Muhammed korkma arkandayım ben demediği için sen Muhammed aleyhisselam bile olsan insanlığa faydan olacak huzurlu biri olamazsın bunun için diyoruz ki bunun için diyoruz ki Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın amcasının oğluydu ama arkasında Lut korkma utanma Arkandayım ben Bu toplum seni dağıtırsa bile ben toplayacağım diyen Bir Hatice binti Hüveylit bulamadığı için Senelerce uğraştı da Yirmi kişiyi Allah'a iman bile ettiremedi Ama Muhammed aleyhisselam Dağdan indiğinde ürktü titredi Ne oluyor bana dedi Allah bana ağır bir yük verdi ne yapacağım dedi daha önce dul kalmış bir kadın olduğu halde hanımı karşısına dikildi. Muhammed ben buradayım çekinme çık yoluna devam et dedi. O bir kadının desteği şimdi milyarlarca Allah'a iman eden muvahhid mümin insan oldu. Evdeki huzur peygamber de olsan muhtaç olduğun aşındır. Her eş senin aşındır aynı zamanda bunun için daha sonra o korkma Muhammed arkandayım ben diyen hanımından 20 sene sonra öbür hanımlarından birisi ikisi onu üzdüğünde morali kırıldı mescidine gitti yarı bitkin vaziyette günlerce mescidinde kaldı çünkü evine gidince evinde huzuru yoktu Gökler bile buna mahzun oldular da Ey peygamber niye böyle kendini kahrediyorsun sen Allah seni destekliyor diye Tahrim suresi indi Allah'ın Kur'an'ında Neden? Çünkü değil Anadolu'da bir çiftçi Filan şehirde bir esnaf Sen Medine'de Muhammed Aleyhisselam bile olsan sen Cebrail'le oturup kalkan biri bile olsan Huzur kaynağın evindir Evi olmayandan peygamber bile zor olur Olsa da muvaffak olamıyor Bu nedenle biz iki şeyi perçinliyoruz Bir huzurumuz evlerimizdir Ama ev kadındır, kocadır, çocuktur, beton değildir Perde değildir Mobile değildir Oturma kalkma masaları değildir Halı değildir Çanak çömlek değildir Ev kadın demektir Erkek demektir Allah'ın cennet gülü olan çocuk demektir İki Allah böyle istediği gibi Şeytan da insanın can damarının ev olduğunu biliyor bunun için şeytan beceriyor ya kocasından ya hanımından ya da çocuklarından ya da hanımının yan kollarından kocasının yan kollarından birisiyle muhakkak her eve bir çengel atıyor şeytan kimisini hanımından yakalıyor kimisini kocasından yakalıyor kimisini Çocuklarından yakalıyor Kimisini dayısından Kaynatısından kaynatısından yakalıyor Ama şeytan Trafonun neresi olduğunu Çok iyi biliyor Ana şartellerle uğraşarak insanı Eritmeyi perişan etmeyi planlıyor O zaman Bu iki kanundan sonra Değerli dostlar Bize ne düşüyor Ne yapacağız biz Bir Evlerimizi camilerimiz gibi koruyacağız Camiye ne sokabiliyorsan evine de onu sokacaksın Camiye televizyon soktuğun kadar evine de televizyon sok Caminin perdesine yatırım yaptığın kadar evinin de mobilyasına perdesine yatırım yap Camide abdesti durduğun gibi evde de abdesti tut camiye sağ ayakla girdiğin gibi evine de sağ ayakla gir camiye mahalleden birisi bir hakaret yaptığında rahatsız olduğun gibi evinde de aynı şeyin olsun senin mini camin evindir o cami o, cami, o küçücük mini camiden mahalle camisini dolduracaksın sen kabe'nin etrafında dönen Milyonlarca hacı beşer oner metrekarelik odalarından evlerinden çıkıp kabe'nin etrafına çıktılar yürüdüler evleri temiz olmayan evleri kabe kalitesinde cami yüceliğinde insan yetiştiremeyen Müslümanlar kabe'nin etrafında dönen münafıklar yetiştirirler. Kabe ona iman edip heyecanla etrafında dönecek insanları bekliyor. Ebu Cehil Kabe'nin dibinde doğdu Ebu Cehil olarak öldü gitti. Kabe kimseyi adam etmiyor. Adam eden anadır. Adam eden hanımdır. Adam eden babadır, kocadır, evdir, yatak odasıdır. Yatak odalarından... Kabe'nin etrafında dönen meydanlarda Allahu Ekber diye cihad eden insanlar yetiştirilir. Sultan Fatih Medine'den gelen müjdenin Sultan Fatih oldu ama Medine'den gelmedi. Edirne'deki saraydaki yatak odasında doğdu. Doğduğu oda Medine kokan bir odaydı da İstanbul'u fethetmeyi Allah ona nasip etti. Biz Evlerimizin Önce betonunu Duvarlarını çatısını yaptığımız gibi Hayal edip Temenni ettiğimiz Gerçekleşmesi için Dualar ettiğimiz Ve karşımızda siyonizm Vesaire isimlerle Lanetli düşman olarak görüp Bize bunu gerçekleştirmiyorlar Dediğimiz Müslüman toplumumuz Allah'tan korkan toplumumuz Haramlara yanaşmayan toplumumuz Camilerden İmam hatiplerden Kesinlikle yetişmeyecektir Olacaksa bu Anaların babaların Kullandığı yatak odalarında Oturma odalarında Haram ve şüpheli şeyin Girmediği Mutfaklarda yiyen içen Çocukların eliyle Allah'ın izniyle olacaktır. Hiç kimse çatısını yaparak ev yapmaya kalkmasın. Önce çatı yapılmaz. Önce alt zemin yapılır. Duvarlar örülür. Üstüne çatı konur. Camiler, okullar vesaire Bizim Müslüman mantığımızın çatısıdır çatı önce evlerimiz olacak o evlerimizde Allah korkusuyla yaşayan anneler babalar o mantıklı çocuklar yetiştirecekler biz bu şuurla bu idrakle yola çıkarsak Allah da bize yardım edecek ve sonunda Müslümanca kullanılmış evlerden Müslüman bir toplum Allah'ın izniyle gelecektir Hepimiz Evlerinin mücahidiyiz Hepimiz Evlerimizin Cennet bekçileriyiz Hepimiz Evlerimizdeki Cami mantığının imamlarıyız, Müezzinleriyiz Allah'ın rahmeti Camilerimizden önce Evlerimize Yatak odalarımıza Oturma odalarımıza inecek iniyor ve Allah'ın izniyle bizim Allah'a adadığımız Allah'ın rızasına göre olsun cami mantığıyla, cami şuuruyla kurup devam ettirdiğimiz sadece düğünden sonraki dua ile değil fiiliyatla da Peygamber Sünnetine göre kurduğumuz evlerimiz. Koruduğumuz yuvalarımız Umudumuzdur Onlar dünyada Huzurumuz ahirette de Cennete Gireceğimiz vizelerimizdir İnşallah Evlerimiz huzur yuvalarımız Hepimiz için mübarek olsun Hepimizin Böyle evlerde Yaşayan bu evlerden Mümin nesil Yetiştiren insanlar Olmamızı Allah'tan diliyorum. Selamun Aleyküm.